Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçuk Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz. Stüdyoda e, Derya ben. Merhaba ben Asu. Ve Teknik Masa'da Can Demirkan ve Selahattin'le beraberiz. Güçlü bir kadroyla konuğumuz var ama konuğumuza geçmeden önce hem destekçimiz Esra Ünlü e, Omurtağ'a teşekkür ediyoruz. E, bizim de sosyal mecralarımızdan bizi takip edebileceğinizi tekrar hatırlatıyoruz. Dünya Mirası Adalar, Facebook sayfamız, Instagram, Twitter var ve tabii bir de Veyaçlı. Web sitemiz ee, şimdi e, sabahtan beri de e, belki e, anonsları duydunuz e, haftalardır da devam ediyor e, bir iklim grevi var 20 Eylül'de e, bu sefer farklılığı artık büyük firmaların da e, bu greve katılıyor olması dünyada da böyle takip ederseniz e, sosyal mecralardan e, yerleri de belli. E, ...buralara belki katılırsınız. E, i̇klim Grevi'nin... E, ...şeysiyle, anonsuyla başladık. Çünkü bir taraftan da... E, ...İKSV'nin... ...Biyaneli başladı. E, bir ayağı Büyükada'da biliyorsunuz. Dün açılışı oldu. E, ve e, Antroposan... Bu yedinci, seneki. ...yedinci kıta. Yedinci kata. Yani insanoğlunun... ...dünyaya olan etkisinin... ...en üst düzeye çıktığı sanayi devriminden... ...bugüne kadar... E, ...süreç ve devam edecek... ...bu duruma insan çağı denilen, <gülüyor> döneme verilen isim. Evet ve bunun etkisi aslında. Ve bunun etkisi. Tabii e, burada e, güzel yerleştirmeler var adalarda, işler var. Ama bize göre en şahanesi yassıada yerleştirmesi. Evet. <gülüyor> evet. Gerçekten inanılmaz bir şey. Belki dünyanın en iyi... Örnek bu antraposuna teşkil İnsanlar edecek bir... Evet insanın eder. neler yapabileceğinin şey. Çünkü bir de yanında da sıra sıra ormanlarıyla kaplı adalar var. Prens adaları yani ikisi yan yana örnek teşkil ediyor. O mu bu mu dercesine bir yerleştirme adeta. Evet. Onu da gelirken adalara geçerken bir uzanıp kafanızı yassı da bakın. İlk yerleştirme orada başlıyor diyebiliriz. Neyse konuyu çok uzattık. Sevgili konuğumuzu size tanıtalım. Profesör Haluk Gerçek. Haluk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. 18 Ağustos'taydı sanırım. Değil mi? Çalıştay yapıldı. Adalarda evet. ulaşım çalıştayı. Ve Haluk Bey de burada çalıştayda moderatörlük yaptı. Altı masa kurulmuştu. Bunlardan bir tanesi ada içi e, toplu ulaşımdı. Orada siz başkanlık yaptınız. E, diğer beş taneyi de sayalım isterseniz. Yaya ulaşımı, bisiklet ve akülü araç kullanımı, hayvan hakları ve çevre, adalar lojik sistemleri, adalar arası ve anakara'ya ulaşım, turizm ve rekreasyon konuları işlendi. E, şimdi tespit ve öneriler çıktı. O, ama e, bir küçük ekleme daha yapalım. ...ilk icraatta gerçekleşti. Çünkü orada... E, ...Adalar... E, ...Arası... ...Anakara'ya ulaşımda... E, ...Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem... ...Serhan Dedetaş... E, ...Moderatörlük yapmıştı ve... E, ...hemen 18 gün sonra... ...yani geçtiğimiz işte... pazartesi, pazartesi günü... günü e, ...hem Ring Seferler 43'e... ...yükseltildi... ...hem de Adalar'ın... E, ...Bostancı ile... Bağlanarak ana ile 24 saat e, bağlantısı sağlanmış oldu bu daha önce e, uzun bir süredir kesintiye uğramıştı ulaşamıyorduk ve sıkıntı çekiyorduk bu da çalıştayın en önemli somut gelişmesi <gülüyor> ama e, hemen sizinle de ilgili bilgileri vereyim. İTÜ İnşaat Fakültesini bitirdikten sonra İngiltere'de Leeds, Kanada'da da Queen's Üniversitesi'nde Ulaştırma Enstitüsü'nde araştırmacı, Asya Kalkınma Bankası'nda danışman olarak görev yaptınız ve profesör olarak başladınız. Teknik Üniversite'de e, İnşaat Fakültesi'nden 2015'te emekli oldunuz. E, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir Ulaşım Ana Planı çalışmalarında proje yöneticisi ve danışman olarak görev yaptınız ulaştırma planlaması ve politikaları sürdürülebilir, kentsel hareketlilik ve erişebilirlik, ulaştırma talep modelleri ve ulaştırma yatırımların, yatırımlarının ekonomik değerlendirmesi konularında da halen çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. <gülüyor> bu çalıştay, adalardaki bu ulaşım çalıştayı uzun zamandır aslında beklenen, istenen, talep edilen bir çalıştaydı. Yani adaların bir ulaşım master planına ihtiyacı olduğu ta ...adalarla ilgili koruma amaçlı imar planlaması sürecinde de ortaya konmuştu. Yani bu senelerdir aslında talep edilen bir şeydi ve sonunda e, gerçekleşti. Siz bu e, ulaşım çalıştayının gerçekleşmiş olmasını nasıl buldunuz? Hem bu yani bu sivil toplum çünkü katıldı bu çalıştaya. Bunu nasıl buldunuz? Çalıştayı nasıl e, yorumluyorsunuz? Nasıl geçti sizce? Bence çok başarılı geçti çalıştay beklediğimizin üstünde katılım vardı oldukça katılım bir de aktif bir katılımdı yani insanlar gerçekten adada yaşayanlar devamlı gelenler oradaki sivil toplum kuruluşları şu anda yaşanılan sıkıntıların içerisinde bundan zarar gören insanlar işletmeciler faytoncular bütün aktörler hemen hemen temsil edildi. O bakımdan ben çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Hatta son yıllarda gördüğüm en yararlı çalıştaylardan bir tanesidir diyebilirim. Sadece çünkü. biz öyle zannetmedik. Yani sizi Yok, uzman olarak da öyle görüyoruz. Gerçekten de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Adalar Belediyesi'nin böyle bir girişimde bulunarak bu çalıştayı organize etmesi bence bundan sonra ortadaki sorunların çözülmesi için çok önemli bir adım olacak. Oradan çıkan öneriler de çok değerli bana göre. Bunların bir sonuç raporu da yakında basılacak. Dolayısıyla bence yapılmış olsun diye yapılan çalıştaylardan biri değildi. Gerçekten de bir, bu iş nasıl düzeltilir diye bu işe gönül veren, emek veren insanların ...bir başlangıç noktasıydı diye düşünüyorum. Ve çok somuttu. Yani ortaya çıkan bütün masalarda konuşulan başlıklar... Gerçek her... yaşamın yaşanan sorunlarına <gülüyor> değindiler. Ve çok medeni de bir ortamda oldu açıkçası. Yani çıkarları birbiriyle çelişen aktörler ve gruplar aynı masanın etrafında... Evet. ...çok medeni biçimde birbirlerini dinleyerek, birbirlerinin görüşlerine saygı göstererek... ...kendi görüşlerini de dile getirme fırsatı buldular... ...bence bu bakımdan da çok başarılı oldu... ...evet şimdi bu çalıştayda da... ...tabii başta böyle bir... ...her oturumda da masada da... ...adalardaki ulaşımla ilgili... ...mevcut durumun bir analizi yapıldı... ...ki bu analiz daha önceden de... ...defalarca sivil toplum bunu... ...çeşitli şekillerde dillendiriyordu... Evet. ...siz e, nasıl görüyorsunuz... ...yani siz de kendi masanızda kuşkusuz... ...adalardaki bu ulaşım problemini diyelim... Nasıl tanımladınız? Nasıl sorunları nasıl analiz ettiniz? evet yani benim bulunduğum masa ada içi ulaşımın konularının, sorunlarının tartışıldığı masaydı ama biz tartışmaya başlarken doğrudan sorunlarla başlamak yerine şöyle bir soruyla başladık. Hı. Yani gelecekte siz nasıl bir ada vizyonunuz var? Yani kendinizin, çocuklarınızın ya da torunlarınızın nasıl bir adada yaşamasını düşünüyorsunuz? Ee, i̇dealiniz nedir sorusuyla başladık e, tartışmalara. Bence böyle başlamak e, iyi oldu diye düşünüyorum. Çünkü herkesin kafasında bir ada hayali var. Hı -hı. Ve buradan ortaya çıkan da şu oldu. İnsanlar e, doğal ve kültürel değerleri korunmuş, sakin, yaşanabilir, yürünebilir, havası, suyu temiz. Hı -hı. E, ulaşımı da bütün bu yaşam kalitesine hizmet eden şekilde çözümlenmiş bir ada çözümlenmiş. Tasavur ediyorlar. Öyle de olması gerekir. İkinci adımda da peki böyle bir yapıya ulaşmak için bugün karşılaştığımız sorunlar nedir diye baktığımızda, işte sizin de biraz önce söylediğiniz gibi hemen görülen kaotik bir yapı var. Yani adaya ayak bastığınız an en azından ulaşım çerçevesinde bakarsak, ee, ...çok karmaşık, kaotik bir yapının olduğunu görüyorsunuz. İşte faytonlar var, akülü araçlar var, bisiklet kiralayanlar var, bisikletle dolaşanlar var, yayalar var. Bütün bu e, hareketlilik içerisinde e, sistemin sağlıklı, ekonomik ve sürdürülebilir bir yapıda devam etmesi mümkün değil yani. Bunun mutlaka düzeltilmesi, planlanması... E, ...gerekli müdahalelerin yapılması gerekiyor. Sorun Hı. çok Hı. aktörlü bir sorun tabii. Yani bu işin içerisinde adada devamlı yaşayanlar var. Ziyaret olarak, ziyaretçi olarak gelenler var. Yazlıkçılar var. Lokanta, kafe, otel işletenler var. Faytoncular var. Bisiklet kiralayanlar var. Yani çok atlar aktörlü var. atlar var. Diğer canlılar var, hayvanlar Hı. var. Doğanın kendisi var. Bütün bunların... Birbiriyle etkileşiminden ortaya çıkan bu karmaşık yapıyı akılcı ve ortak akılla çözebilecek bir iradenin olması gerekir. Bunun bence bu talebin orada çalıştayda gösterildiğini düşünüyorum açıkçası. Bu irade olmadığı için aslında bu evet. kaosun ortaya çıktığını söyleyebiliriz değil mi? Çok doğru çünkü bu sistemin bu şekilde devam etmesinden kazanç sağlayan, rant sağlayan diyelim çok sayıda aktör var. Yani bu karmaşanın böyle devam etmesi bir takım grupların, insanların işlerine geliyor. Siyasetçiler de bu işin içerisinde açıkça konuşmak gerekirse. Dolayısıyla sistemin aslında çözülebilecek adımların atılması çok belirginken ne yapılması gerektiği bu adımlar atılmıyor. Çünkü bu yapı pek çok kimseyi besliyor. Bundan beslenen ciddi gruplar var. Toplantıda zaten bütün masalardan çıkan birinci madde denetimsizlik olmuştu. Evet. Değil mi? Herkes o masada zaten toplu en son konuşmalarda da bütün masaların birinci şeysi denetimsizlik olmuştu. Gerçekten de bütün yasalar yazılı olmasına rağmen adada bunların çoğu uygulanmıyor. Mi? Yani, yani, yani. yani. İşte, bisikletlilerin mesela yasak bölgelerde kiralama kira dükkanları gerekir. var. İşte yolcular çıktığı zaman nereye gideceğini dahi bilmiyorlar. Ne bir pano var ne bir harita var, ee, yani e, hiçbir aküller, hizmet yok. Aküller, yani çarşının içinde yasak. düşünün, çarşının içerisinde yani yan yana geçemiyorsunuz, omuzlarınız birbirine çarpıyor. Ee, kamyonetler var, bildiğimiz akülü kamyonetler. Bunlar yani e, 18 saat iş yerlerine kola, şu, bu taşıyıp duruyorlar. Yani tabi ulaştırma sistemi açıkçası içinde çok. Farklı aktörlerin hareket ettikleri bir sistem. Dolayısıyla e, bunların bir düzen içerisinde hareketlerinin sağlanabilmesi için mutlaka kurallara ihtiyacınız var. Yani bir takım e, kurallar o, var ve o kuralların uygulanıp uygulanmadığının da denetlenmesi gerekiyor. Bu sadece adaların sorunu değil ama. Yani bütün birçok kentimizde bu denetimle ilgili ciddi sıkıntılar var ve bu denetimsizliğin getirdiği yapıdan da biraz önce söylediğim gibi bir şekilde yararlanan beslenen gruplar var. Şimdi tabii bu denetim eksikliği, yasa ve kuralların uygulanmaması meselesi bütün masaların ortak üzerinde birleştiği bir konuydu. Ondan da önce benim oradaki toplantıda da vurgulamaya çalıştığım önemli bir nokta var bana göre. Talebin yönetilmesi konusu. Hı -hı. Çünkü ee, biz e, ulaşımcıların da düştüğü zaman zaman bir hatadır bu. Bir ulaşım sorunu varsa hemen e, fiziksel olarak, mühendislik olarak neler yapabiliriz bu sorunu diye bakarız. Ama aslında temelde sorun bir yönetim sorunudur. Yani bu talebi yönetmek gerekiyor adada da. Özellikle böyle turizm baskısı altında olan dünyadaki başka kentlere ve mekanlara da baktığınızda... ...bu talebin bu şekilde... Ee, yönetilmeden bırakılması sonuçta siz ne kadar iyi bir ulaşım sistemi kurarsanız kur, kurun ileride sorunların bir şekilde gene karşınıza çıkmasına neden olacak. Dolayısıyla önce biz bu talebi nasıl yönetebiliriz, nasıl kısıtlayabiliriz, azaltabiliriz ya da e, adanın e, kültürel mirasının ve doğasının ko korunabileceği seviyelerde tutabiliriz. Bu çok önemli bir konu. Bunun nasıl yapılabileceğiyle ilgili çalıştayda bazı öneriler de getirildi. Bunların bir kısmı belki yasal düzenlemeleri de gerektiriyor olabilir şu andaki mevzuat açısından. Hmm. Ne bileyim, katılım payı alınması, işte gelen adaya gelen kişilerin yolculuk ücretlerinin daha yüksek tutulması gibi hmm. seçenekler üzerinde konuşuldu ama. Ee, bu tabii bu yapılması düşünülen plan içerisinde bu politikalarda değerlendirilmesi gerekiyor. Yani evet biz... biraz açmak gerekirse bu talebin yönetilmesi meselesine aslında evet, bu masalardan mesela e, bayram döneminde işte e, ücretsiz e, ulaşımın kaldırılması önerisi yapılmış. Yani e, günübirlik ziyaretçiler bayram dönemlerinde adalara... ...ücretli bir şekilde gelirlerse... E, ...hani bu yığılmanın... ...önüne geçilir gibi... ...somut şeyler olmuş... ...belki bunları böyle başlıklandırmak... ...yani gelenlerin sayısına ilişkin... ...bir düzenleme yapmak... ...gelenleri geldikleri zaman dağıtmak... ...dağıtacak alternatif... ...ulaşım mekanizmaları... Evet. ...düşünmek... Aynen. ...başka yani neler olabilir? Iı, ...değişik politikalar var... ...fiyatlandırma bunlardan bir tanesi... Hmm. ...çok kullanılabilir dediğiniz gibi. Biraz daha fiyatı yükselterek e, talebin azaltılması mümkün. İkincisi e, adaya ada, ya, genel deniz ulaşımıyla geliyor insanlar motorlarla ya da bazen kayıt dışı teknelerle. Bu Bunların biraz kontrol altına alınması lazım mutlaka. E, söylediğiniz gibi ada içerisindeki bu kaotik yapıdan e, uzaklaştırılabilecek ...noktalara gidebilecekleri hiç adanın içine sokmadan doğrudan o noktalara ulaşmasını sağlayacak... ...alternatif çözümler üzerinde durulabilir. Bir de önemli bir nokta, şimdi ada çok farklı bir yer. Yani doğası, kültürel mirası, yaşam alanlarıyla insanların, adaya gelenlerin nasıl bir yere geldikleri konusunda bir bilgilendirilmesi gerekiyor. Yani bura, burası herhangi bir yer değil korunması gereken bir yer ve burada buraya gelen insanlar da adada nasıl davranmaları gerektiğini, nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilmeli. Bunu sağlayacak yollar da var. Yani bu insanların bu bilgilendirmenin yapılabileceği kanallar da mevcut. Bunlar da tartışıldı bence doğru bir şey. Çünkü batıda da böyle çok yoğun turizm baskısı olan ülkeler, çekiciliği olan yerlere gittiğiniz zaman kurallar vardır yani orada serbest hareket edemezsiniz uymanız gereken kurallar vardır hı. o kuralların ne olduğunu da adaya gelenlerin bilmesi gerekir hı hı. bu doğuda da artık e, yani Asya tarafındaki çok popüler e, kültürel miras destinasyonlarında artık uygulanıyor mesela önden randevu alıyorsunuz önden Tabii. bilet alıyorsunuz Tabii. saatleri sıraya bellidir. giriyorsunuz saatli evet. ve... Çalışa şey yapıyorsunuz, belli saatler içinde girip çıkıyorsunuz falan gibi bayağı böyle evet. ne denir? Me şey Denetimli sistemler. mesela işte Vatikan'ı ziyaret etmek istiyorsanız Roma'da hangi saatte gitmeniz gerektiğini önceden randevu alarak... Yaparsınız Çünkü oranın bir kapasitesi var Taşıyabileceği evet. bir yük var Adaların durumu da aynı yani. evet, Bu denetim meselesine tekrar dönmek Gerektiğini düşünüyorum ben Yani denetimsiz olduğu zaman Sizin dediğiniz gibi Bir sürü paydaş Bir sürü aktör Bu sistemden yararlanmanın Yollarını hemencecik bulup Onun üzerine konup Sonuna kadar kullanıyorlar Ve kuralları da dolayısıyla Ve planlamayı da şey yapıyorlar. Yani sanki onların e, gelirlerini kesecekmiş gibi e, yorumlamaya ve böyle bir algı yaratıyorlar değil mi? Evet. Oysa ki planlama ve kurallara uymak gelirleri kesen bir adım değil. Elbette. Çünkü bunun birincisi bunun sürdürülebilirliği yok. Yani bu kaotik yapının bir yerden sonra sürdürülmesi mümkün değil. Yani insanlar bundan şu anda faydalananlar da zarar görmeye başlayacaklar. Bunun dışında çevre zaten çok zarar geliyor. Çok önemli bir e, boyutu var. Yani sürdürülebilir yapının önemli e, ayaklarından bir tanesi çevresel sürdürülebilirlik. Diğeri ekonomik sürdürülebilirlik, üçüncüsü de sosyal sürdürülebilirlik. Şimdi üçü açısından da bunun sürdürülebilirliği yok. Değişmesi gerekir. Bu akılcı bir şekilde değiştirilebilirse sürdürülebilir bir yapı konulursa bundan herkes faydalanacak. Bugünkünden bugünkü ...den daha fazla yarar görecek sistemden aktörleri ve üstelik de çevreye zararı en aza indirmiş olacağız. Dolayısıyla benim umudum, çalıştaydan da izlenimim o ki... ...bu kaotik yapının zararlarını şimdi çok hissetmeseler ya da bundan yararlansalar bile... ...bir takım aktörlerin zaman içerisinde yeni bir düzenden, sürdürülebilir bir düzenden yana olacaklarını bekliyorum açıkçası. Peki hmm. şimdi İstanbul'da gerçekten ucu bucağı olmayan bir halde ve bir sene öncesine dair inanılmaz bir patlama var. Nüfusta da, ziyaretçilerde de. Tabii onun yansıması olarak da bu adalara da gelmiş durumda. Ve biz şehirden ayırdığımıza göre sizin ilk soruda masaya sormuştunuz. Ben de size şimdi burada sormak istiyorum. Adaları şehirden ayrı düşündüğümüzde sizin vizyonunuz ne? Çocuklarınıza nasıl gelecek de bir ada olmasını düşünürsünüz? benim vizyonum da aslında orada söylenenlerle aynı. Yani yaşanabilir olmak, sakin olmak, doğası ve kültürel varlıkları korunmuş bir ada düşünüyorum ben de. Bunu adanın çok farklı bir özelliği var. Yani İstanbul'a bu kadar yakın olması fakat bu kadar farklı özellikleri olması insanları oraya gelmeye zaten Teşvik ediyor. Yani yarım saat sonra adaya gidebiliyorsunuz. Bostancı'dan bir tekneye Hı -hı. bindiğiniz zaman bu kadar kolay erişilebiliyor. Ve bu erişimde de herhangi bir kısıtlama yok. Dolayısıyla e, çok büyük bir baskı altında ama adanın korunması için mutlaka işte yaşanabilir, sakin, doğası ve kültürel varlıkları korunmuş bir ada hayal ediyorsak gelecekte bu, bu şu andaki yapının mutlaka... Değiştirilmesi Peki gerekiyor. yürünebilir adalar için? Yürünebilirlik. Tabii yürünebilirlik aslında yaşam kalitesinin en önemli göstergelerinden hmm. bir tanesi. Şu anda orada da çok ciddi sıkıntılar var. Yani adada ulaşım açısından dönersek hmm. mutlaka e, gerek bisiklet gerekse diğer akülü araçlardan tamamen ara, arındırılmış, sadece yayalara, yürümeye ayrılmış alanların hmm. tarif edilmesi, oluşturulması gerekiyor. Evet, yani bu yürümek meselesini e, belediye başkanımız Erdem Bey de ifade etmişti. E, güzel bir vizyon bu. yani Ve yürümek gerçekten yaşanabilir bir yeri. E, komşuluk ilişkileriyle, yakınlık ilişkileriyle yürümek demek öyle bir şey. Yani, Elbette. Değil mi? Komşuna erişebiliyorsun, bakkalına erişebiliyorsun. Daha dönemesi akıl sağlığına çok faydalıymış. Doğru, daha az <gülüyor> depresyon <gülüyor> sorunuyla Günde karşı Günde 10 bin adamı. Günde on evet. bin adım galiba yürümeniz gerekiyormuş. Adanın ee, etrafını kaç adımda dolaşıyoruz? Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ama sonuçta hani bu şehrin e, şehirdeki konforlarımızı istiyoruz ya adada da. Yani ve sonunda da işte antroposeni yaşıyoruz bu aşırı konformist taleplerimizle. Tüketici. E, tam da burada adalar artık öyle olmasın diyoruz. Yani kişisel konforlarımızı artık ...bir dizginleyelim... ...ve gelecek kuşaklar için bu konforlarımızı... ...paradigmalarımızı bir gözden geçirsek... ...değil evet. mi? Bunu, Ve adaları da... E, ...illa kapımızın önüne kadar araçla gitmemiz şart mıdır? Adalar başka bir yaşam... ...bunu evet, hani bu şekilde... ...ancak ihtiyacı olan, engel, engele olan tabii. yaşlılar için... ...çocuklar için belki Eyle düşünebiliriz... De. ...bütün bunların... ...bundan sonraki ilk adım bence yapılması gereken... ...bir ulaşım planının yapılması... Ve bütün bu konuştuğumuz çerçevede planda bütün bu politikaların ortak akılla değerlendirilmesi olmalı. Acil konular evet. var tabii yani ulaşım planı deyince yıllardır bekliyorduk. Yine yıllardır beklemek istemiyoruz. Acil <gülüyor> Acil eylem planının da bu evet, ulaşım evet. planının bir parçası olarak bir yandan evet. hızla yapılması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yine vaktimiz yetmiyor. <gülüyor> Evet konuğumuz e, ulaşımla ilgili bilgiler verdi bize bugün Profesör e, Haluk Gerçek'ti. E, çok teşekkür ederiz Haluk Bey. Ben teşekkür <gülüyor> çok ederim. Güzel İnşallah oldu. adada sizi daha sık görürüz. Çalışmalar İnşallah devam eder. Kısa, kısa evet, zamanda ikinci, çözeriz bu İkinci şey. masası da böyle gerçekleşmeye başlar saada. <gülüyor> evet e, biz haftaya yine buradayız görüşmek üzere ama e, şöyle bitirelim bu sefer de. E, İngiliz mimar ve şehir plancı, aktivist, iklimci, 40 senedir çalışıyor. Doktor Mayer Hilman'ın e, bir sözü var. E, diyor ki bizim e, gelmiş geçmiş en bencil kuşağız diyor. Bu konforumuzdan artık vazgeçelim artık diyor. Artık değiştirmemiz lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere. Evet. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin.